Kurumsal'ın 2017 yapımı Umudun Öteki Yüzü filmini konuşalım istedik. Ben yine böyle bir küçük girizgah yapayım filmle ilgili. E, filmimiz şöyle Suriye'deki e, savaştan kaçıp oradan oraya sürüklenirken yolu Finlandiya'ya düşen göçmen Halit'le evini ve eşini terk eden gömlek satıcısı Storm'un yolları bir şekilde kesişiyor. E, Storm kubarda kazandığı parayla e, bir lokanta açıyor. Çöplüğünde uyurken bulduğu Halit'e lokantasını iş veriyor. ve Halit kız kardeşini yanına almaya çalışırken e, mahkeme Halep'in artık güvenli... Ee, bir şehir olduğunu hükmedip Halid'i sınır dışı etmeye karar veriyor. Ee, ben e, film izlerken böyle bir noktaya kadar hep iki ayrı film izliyormuş duygusuna kapıldım. Siz e, ne düşünüyorsunuz? Ayça'dan başlayalım. İki ayrı film izliyor. Farklı şeyler bir araya geliyor anlamında galiba değil mi? Evet, hani evet. Farklı öğeler. Evet, yani bu bu filmde de galiba benim sevdiğim de biraz öyle bir şey. Bir yandan e, Akiko Rusmaki'nin çok tanıdık ve çok sıra dışı, çok net, tek bir karesini bile gördüğünüzde tanıyabileceğiniz bir dünyası var. E, o dünyanın izlerini taşıyan bir film. İşte, e, yani Akiko Rusmaki her zaman böyle bir yandan işte toplumsal gerçekçi... ...liğe uzanabilecek hikayeler anlatırken... ...bir yandan böyle aşırı stilize... E, filmler yapıyor işte... ...bir yandan böyle soğuk bir mizah anlayışı var... ...ama bir yandan da böyle çok sıcak bir... ...hümanizmi var... E, ...ve belli böyle görsel kodları sevdiği... ...stilistik öğeler var hani kullanmayı sevdiği... ...bir yandan hani tam bir... ...Kauris Maki filmi bu her şeyiyle... <gülüyor> ...ve e, yönetmenin hayranlarının... Hani ...söylediği bir şey var böyle... ...Akieland... ...yani o kadar <gülüyor> bambaşka bir dünya ki... ...Akieland onun evreni diye... E, yani bir yandan işte öyle çok bambaşka bir dünya ama bir yandan da günümüzün çok gerçek, çok yakıcı bir e, meselesine temas ediyor. Ve bu ikisini birleştirme biçimiyle herhalde beni en çok etkiledi gerçekten evet. de. E, ben de tamamen katılıyorum. E, yani ben filmi izlerken özellikle sonlarında e, benim hakkında şöyle bir e, duygu kaldı. E, ne olursa olsun inadına yaşama tutunma gerek. Böyle bir umut verdi, umut tazeledi. Ee, filmde işte karakterimizin başına e, olumsuz şeyler geliyor e, fakat bazen olumlu şeyler de geliyor umutlanıyoruz sonra umutlarımız boşa çıkıyor uzunleniyoruz sonra tekrar güzel şeyler çıkıyor böyle bir dalgalanma var evet. belki bu yüzden sen iki film izliyor gibi geldin evet. şu an. Ee, bir de şey mesela o konsere gittiğinde böyle gerçekten hayat mutlu işte o konserde sahnede onları izliyor sonra birden bir arkasından naziler şeyler beliriyor, ırkçılar geliyor onu dövmek üzere işte böyle çok senin dediğin o çok umutluyken birden umutsuz bir şeye sürüklüyor insanı. Evet yani daha şeyden başlayarak herhalde aslında çok sıra dışı bir şey yapıyor kavuşmak ki bu filmde yani. Ee, mesela yani günümüzde işte bu m, Avrupa ülkelerine e, zorunlu göçle işte ülkelerini terk edip evlerini terk edip e, Olağan dışı yollardan gitmek zorunda kalan göçmenlerin hikayeleri hani Biraz biraz aslında sinemada görmeye başladık İşte Haneke'nin son filmini Hı -hı. düşünebiliriz Dardan kardeşlerin meçhul kızını düşünebiliriz Hı -hı. vesaire böyle pek çok örnek var ama bu film böyle gerçekten yeni bir şey yapıyor. Bambaşka bir yerden hani anlatıyor bu hikayeyi. Karakterlerini hani göçmen karakterlerini bambaşka bir şekilde temsil ediyor. Evet. Hani şey gibi bir... E, yani... Filmin adında da Umut var zaten ama Umut vereceğim diye böyle apaydınlık bir Avrupa, Aa, herkes birbirini kucaklıyor ne güzel falan gibi Tabii. yalan bir tablo çizmiyor dediğin gibi işte bir yandan faşistleri de görüyorsun Halid'in peşinden koşturan Eden. Ama Umut başka bir yerde gizli, Umut biraz hani böyle e, belli insanlar arasında... Karışmakin'in en sevdiği insan türleri arasında evet. gelişen dostluk ilişkilerinde dayanışma ilişkilerinde gizli gibi sanki. Evet aynen yani insanlığını kaybetmemiş vicdan sahibi olan insanlar arasında yani dünya tabi vicdan sahibi insanlar sayesinde hala deniyor. Bunu Karışmakin'in filmde de görüyoruz. Sonuçta toplum e, homojen bir yapıda değil yani e, ne olursa olsun böyle faşistlerin işte e, ırçıların olduğu insanlar da var her toplumda ama vicdan sahibi insanlığını korumuş insanlar da var öyle karakter yan karakterler çıkıyor ve Halit'e yardımcı oluyorlar ve onu o çıkmazdan bir anda kurtarıyorlar. Evet bir yandan da korsmakinin hani e, biz, bütün filmlerinde olan bir şey o böyle zaman ve mekan algısını yok eden bir durum mu var yani e, gerçekten bu film hangi yılda geçiyor yani orada evet hani Halep'teki savaşı şimdiye alıyoruz bizim mi e, yıllar önceki bir savaşta da olabilir aynı şey o en çok sevdiğim şeylerden biri. ya yani, mekan kullanımı bütün filmlerinde bu film özelinde de e, mekanlar gerçekten özellikle o restoran e, çok çok güzel sayeden O şeyleri çok seviyor değil mi zaten o, yani Ucuz restoranlar ucuz evet. kafeler evet. onların çok özel bir estetiği var yani karışmak için ama ...hani o ucuzluğun kendisinde de... ...yine birazcık şey bir şey de var herhalde... ...yani zaten loser seviyor ya... ...yani evet. karakterleri, kaybedenleri seviyor... ...marjinalleri seviyor ama... ...hani o marjinallik... ...işte toplumun etilmiş bir ...acıklı bir marjinallik portresi değil de... ...tam tersine işte hani... Bu sistemin mevcut haliyle arasında kan uyuşmazlığı olan ve bu kan uyuşmazlığından dolayı Karışmak'ın çok sevdiği, kendisini de yakın hissettiği karakterler. Onlar elbette ki o restorana gidecekler, işte evet. o kafeye gidecekler falan. <gülüyor> ya da orada çalışacaklar. Orada çalışacaklar ya da, ya da işte şeyde işçi, mavi yakalı işçi olacaklar ama işte şey, proletarya bilinci olmayan işçi olacaklar evet. falan. Hani böyle... <gülüyor> Evet. Benim de filmi izlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bu, e, bu ülkelerin, e, benim sınırlarım burası. Can'ın istediğini bu sınırdan içeri alırım. İstediğimi almam. Şekildeki hı hı. bir e, ülkelerin bu tavrına karşı, Karo karşı tavrı var tabii. E, bunu izlerken aklıma şey geldi tabii biliyorsunuzdur. E, 2003 yılında Karo Üsmü'nün e, Oscar törenlerine gitmeyi reddetmesi. Evet. E, işte 2003 yılındaki Amerika'nın Irak'a savaş açmasını e, protesto etmek için. E, Finlandiya'nın e, yabancı film dalında Oscar adayı olan filmi dolayısıyla gidecekti. Fakat gitmedi. Hı -hı. Bir başka bir şey yine aynı yıldan. E, bu sefer New York Film Festivali davet ediyor. Ve e, Körestami'yi de davet ediyor. Fakat Körestami'yi Amerika vize vermiyor. E, bunu görünce... Tabii ki gitmedi. Tabii ki Korismaki'de de <gülüyor> e, kendi açıklamasına göre hava alınıdaydım. Elimde biletim vardı ama Korestemin gitmediğini öğrenince aynen geri döndüm Aha. demiş ve gitmemden yani de öyle bir dayanışma da göstermiş. Tam filmindeki hikaye aynen. gibi değil mi? Yani Hı. hani şey e, Finlandiya da bir yandan böyle özellikle son dönem entelektüelleri için böyle çok inanılmaz bir rüyalı ülkesi gibi ama yani, neticede bir devlet, iyi devlet. Ya iyi insanlar var ama iyi devlet yok. Yani iyi yürekli devlet yok. Filmde de bence biraz bunun da altını çiziyor sürekli. Evet yani Karışmak aslında şey olarak da ilginç birisi. Bir yandan işte hani ben politik bir insan değilim, politik bir yönetmen değilim deyip ama bir yandan hayatta duruşuyla, evet. belli prensipleriyle, belli şeyle bakış oldukça radikal ve hani çok net bir duruşu olan birisi. Röportajlarını okuyunca insan bayağı böyle kahkahalarla gül dürecek kadar böyle radikal tuhaf hani evet. çıkışları e, olan birisi. O biraz hani e, filmlerinde de seziliyor. Yani şey olarak da yani bu filmde işte az önceki örnekler Haneke'den mesela farklı olarak hani hep şeydir ya kendisini beyaz orta sınıfla aynı yere konumlandırır evet. ve hani biz Avrupalılar şöyle yapıyoruz diye böyle iğneyi kendine de batıran bir yerden konuşur. Karışmak'ı zaten hani isterse dünyanın en ünlü yönetmeni olsun kendisini orta ve üst sınıflara ait görmüyor. Hissiyatı o değil. Gerçekten öyle bir sınıfsal olarak şey öyle bir yerde konumlanmıyor. Bu arada şeyden de Finlandiya'da film okuluna başvuruyor hani şeyken yani çok kardeşiyle birlikte bunlar Aki ve Meki Karışmak'ı kardeşler ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ka yani işte sniffiller işte şeylere Godard'a, Ozu'ya hayranlar, film noir çok seviyorlar tabii bu filmden de ve bütün filmler belli yani. olduğu gibi. Neyse film okulunda başvurduğu zaman kabul edilmiyor ve kendi aktarımına göre çok sinik bulunduğu için kabul edilmiyor <gülüyor> yani. Film okulu ve sonra yine kendi tabiriyle bir takım dürüst işler, namuslu işler yapıyor işte postacılık, işte bulaşık evet. yıkama vesaire. Gibi. Gerçek işler falan diye ifade ediyor. Yani böyle bir bir tür aslında şey romantizmi de var yani ve sınıfsız olarak da dediğim gibi hiç e, kendisini e, daha sisteme yakın olabilecek bir yere konumlandırmıyor öyle bir radikalliği var yani evet senin dergide de yazdığın o işte yani aslında iki birbirinden çok çok farklı iki insan Hadit ve e, adını unuttum Big Storm. Big Storm. Big Storm. E, ama karşılaştıkları anda işte hani biz bize yeteriz yeter ki birbirimizi bulalım şeyi mutlu gerçekten filmin en güzel kısmı o yani. Evet yani e, mesela Halit e, bir şekilde yasa dışı yollarla oraya gelmiş bir e, mülteci. İşte üstü başı e, kirpas içerisinde. Fakat kulduğundan hiçbir şey kaybetmiyor. Yani evet. yani hiçbir zaman kendini ezik, onları hiçbir şekilde Asla. ezik bir karakter olarak portre böyle bir portre çizmiyor. E, mesela yani ilk baştaki sahnelerden bir tanesinde ee, şeyden çıkmış üstü başı kirli Giderken yolda bir e, işte, Müzisyen görüyor sokak müzisyeni Gidiyor ona pa para veriyor Yani normal orada yaşayan ki, Düşündüğünüz zaman oraya yepyeni bir yere gelmiş Nereye geldiğini belki biliyor da bilmiyor ee, Cebinde belki son parası o O durumda çıkartıp onu müzisyene verebiliyor yani evet. O kulluğundan hiçbir şey kaybetmiyor Evet. Her zaman cooldur ya şeyin olayı o. Yani i̇şte o güneş gözlükleri, o gayet evet. teze, evet. kıyafetler <gülüyor> ve de işte böyle hiç hareket etmeyen donuk suratlar falan. Hani bu filmde gerçekten e, işte Halide, işte bir önceki bu arada bir üçlemenin ikinci filmi, bu umutlümenin da hani yine göçmen karakterleri böyle en güzel kıyafetleriyle mağrur, başı dik, cool. Evet. Hani evet. tam böyle kavuşmak karakterleri e, olarak görmenin gerçekten... ...bir güzelliği var ve... ...hani o Brikström'le... ...ilişkilerinde de dediğin gibi... ...yani o şey bir ilişki değil... ...yani Beyaz Avrupalı... ...göçmene yardım ediyor ilişkisi değil. değil... ...ikisi hissiyat olarak... ...aslında hani aynı... ...ruh evreninin insanlarılar i̇nsanları, ...karışmak evet, dünyasının evet. insanları... ...çünkü bunlar... ...ve gördükleri zaman sanki hemen tanıyorlar birbirlerini... ...hemen çok kolay diyaloğa giriyorlar ve... ...hani o bir... Yardımlaşma ilişkisinde olan yaraşı vardır ya güç ilişkisi vardır. Evet. O, o o yok. O eşitler arası bir dayanışma ilişkisi olduğunu görüyorsun. Bu e, çok küçük bir de şeyi söylemeyi sevdiğim şeylerden sandıllardan bir tanesi filmin işte bu e, ilk karşılaşma. İlk tanışma anları... ...şeyin evet. restoranının arkasında... Hı -hı. ...yani çöpün <gülüyor> orada çöp yatacak. Benim Evet bu, yani. Burası benim yatak odam. Benim yatak odam. <gülüyor> Sen burada kim... ...yani kim demiş senin restoranın <gülüyor> arkasında diye... Evet. ...bu çöpler... ...senin o, yani orada aslında... ...yani kaveriş makine yine o duruşuna dair... ...işte o kamu malı... Evet. ...işte özel mülk vesaire... ...hem onlar var... ...hem işte şey meselesi var... ...yani e, oraya... ...belli nedenlerle... ...belli bir şekillerle gitmişti... ...hayret gibi birinin... ...hakları meselesi de var evet. bir yandan... ...bir yandan işte o kapitesi mülkiyet ilişkileriyle geçen bir mevzu... Ee, ...onu çok seviyorum mesela... ...o çok şey olarak gösteren bir sahne zaten... ...hani Halit hiç de öyle ezilip üzülecek... ...ne olur burada yatayım diyecek birisi değil... Yani. ...burada yatmak evet, benim hakkım, hakkım diyen birisi. Ee, ...şimdi bir de şeyi... ...oyuncularlıkları da konuşalım istedim ben... Ee, yani her şeyden önce gerçekten çok iyi oyunculuklar ama... E, ...bu şey, Göçmen Bürosu'ndaki kadınla olan sahnesi Halid'in ki... ...gerçek adına bakmadım açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> e, yani oradaki o sahnede e, çok zor bir şey anlatıyor. Bütün Halep'te başına gelen mevzuları anlatıyor. Ama hiç acite etmiyor. E, hiç yani bunu dramatize de etmiyor. Ve orada Göçmen Bürosu'ndaki... O şey beni çok etkiledi Oradaki oyunculuğu Bilmiyorum oyunculuk hakkında ne düşünüyorsunuz Yani e, çok Minimalist bir sinema anlayışı olduğu için Oyunculuklarda da hiç böyle abartılı Yüz ifadeleri falan yok Aslında baya e, ifadesiz gibi duruyorlar Çok zor değil mi çok bir oyuncu şey? için yani ee, ama bu bir şey de katıyor yani o ayrı bir hava katıyor Aslında bu bir taraftan karışmeki filmlerinin de olma hemen hemen bütün filmlerinde böyledir yani oyunculukları bu şekilde olan e, oyuncuları bu şekilde e, tutan başka yönetmen var mı bilmiyorum e, mesela bahsettiğin sahnede Şöyle bir çok sosyal gerçekçi bir şey de var. Halit'in orada anlatması sanki bir belgesel izliyoruz ve belgesel bir tanıklık anlatıyor evet. bir şekilde anlatıyor. Çok güçlü bir sahne aslında anlatma Anlattığı şeyler çünkü çok güçlü. Yani aynı birebir alıp o bir e, belgeselde yer alabilirdi bir evet. o, o, o, olaya tanıklık etmiş birisi olarak. Ve ya, abartılmış olaylar değil. Bunlar yaşanmış şeyler. Ya, yaşanan şeyler. E, çok güçlü bir sahne. Şey olarak da zor tabii bir yandan da uzun bir monolog sahnesi bu evet. ve şey kamerada hiçbir noktada karşı açıya da kesmiyor yani dinleyen insanı da kesmiyor uzun uzun aslında yakın planda. Halide aynı açıdan hiç hareket... Yani biraz aslında belki de bütün bu işte yaşadığımız dünyaya hiç benzemeyen görsel olarak, estetik olarak evrenin içerisinde çok gerçek bir hikaye şeyin Özcan dediği gibi anlatılıyor. Hani izleyicinin hani tam konsantrasyonla belki hiç hani şey müdahale edilmeden herhangi bir şeye hani aracı yokmuş hı hı. gibi dinlemesini istemiş belki ama oyunculuk açısından dediğim gibi yani zaten genel olarak işte jest ve mimiklerin yani kolunu kıpırdatma, omzunu evet, kıpırdatma evet. Gü çok gülme <gülüyor> en fazla hafif gülümse <gülüyor> hani bütün mesele hani böyle bir oyunculuk ve haklısın şey olarak çok zor yani ee, ama yine şeye de ekleniyor yani işte o karakterin bütün bunları dedik ya az önce o kulluklarından ödün vermeyen işte mülteci göçmen karakterler bir yandan da o donuk oyunculukla bir arada olunca bütün bu anlattığı hikayeyi anlatırken yine hani mağrur bir duruşla evet, anlatıyor. Evet devam aile de geliyor. Muhtemelen bir de şöyle e, bir şey <gülüyor> var. E, Karus Miki o performanstan çok etkilenmiş olmalı. Çünkü daha sonra bir röportajında gördüm. E, şeyde e, oyuncunda olduğu bir durumda bir röportaj yapılmış. Oyuncu şöyle demiş. E, yani bana sadece sordu her şeyi söyledim mi Arapça anlamıyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> o da her şeyi söyledim demiş. İyi tam o zaman bu kadar yeter demiş. Tekrar aldırmamış. Oh, çok güzel. Bu kadar etkilenmiş performansa. Bu oyunculuk performansı meselesinden de bizim e, merkezin görsel hafıza projesine atıfta yapabiliriz. E, 2017 yılında kaybettiğimiz Fikret Hakan'a bir kulak verelim derseniz. Beyaz Mendil teklife geldiği zaman Duru Film büyük bir şirketti. E, benim gibi... İkinci sınıf firmalarda oynayan genç tıfıl bir çocuk için de bulunmaz bir nimetle onların çağırması. Bir de Yaşar Kemal gibi genç bir yazarın yazdığı, Lütfakaz'ın çekici bir filmde oynamak hem de başvuru oynamak müthiş bir şanstı yani benim için. Lütfakaz yönetecek filmi. Çok sakin bir otoritesi vardı. Sanki e, ortaokulda baş öğretmeni gibi. <gülüyor> Öyle bir... E, Korku dalgası içindeydik yani. Aman yanlış bir şey yapacağız. Lütfü abi bizi azarlayacak diye. <gülüyor> Mektep gibiydi. Kendinize düşürüz zaten ya. Beyaz Mendil'in başarısı olmasaydı... Oradaki Duru temiz... Jönkön olmayan e, kompozisyonum başarılı olmasaydı... Duru film beni herhalde... E, gelinin muradı için düşünmezlerdi. Atıl beni çok sevgiyle karşıladı. Jön gibi oynamayacağım, gözlük takacağım. Böyle biraz sır kendi içine kapanık bir çocuk gibi oynamak istiyorum dedim. Ben de sana katılıyorum dedi. E 1957 yılında öyle bir kompozisyon yapmak kimse düşünmez zaten. Tersine de e, çoğu insanlara benden matrak geçiyorlardı. Ya böyle jönlük mü olursan sen batacaksın, iflah olmazsın falan diye. Çoğu zaman sette yazılan seneler çalıştık yani. Şimdi bile mesela günübirlik sahne geliyor bi okuyorum, oynuyorum Ben senaryoyu evde okurum. Biliyorsun götürmem de Ben okurken zaten oynuyorum. Hem yönetmenin hem de oy oynamanın zor bir şey olmadığını farkına vardım. İlk taba dediğim güne itibaren amacım 3-4 tane böyle orta sıradan öyküyü yapıp kendimi pişirmek, daha sonra büyük e, rejilere geçmekti. Ama Türk sinemasının ömrü vefa etmedi. <gülüyor> E, aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Ayça Çiftçi ve Özcan Vardar'la sohbetimiz sürüyor. E, az önce dinlediğimiz kayıtlar biliyorsunuz Mütatalan Film Merkezi'nin görsel hafıza projesinden de. Hemen merkezin önümüzdeki programından bahsetmek istiyorum. Çünkü çok özel. Yarın Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ile birlikte bir etkinliğimiz olacak. Yeni Zelanda eski başbakanı Helen Clark ve yönetmen Galin Presto'nun katılımıyla ile Helen'li Bir Yılım adlı belgesel filmi göstereceğiz saat 17'de. E sonrasında ise Helen Clark ve yönetmenle de bir söyleşi gerçekleştireceğiz. E yine bildiğiniz gibi merkezin bütün etkinlikleri herkese açık özellikle öğrencilere. Buradan duyurayım istedim. E filme geri dönecek olursak e biraz da gerçekçiliğinden bahsedebiliriz dilerseniz. E, tabii yani. Ee, aslında şimdiye <gülüyor> kadar geçerken böyle azar azar konuştuğumuz pek çok e, e, hani gerçekçilik meselesi üzerinden de bakmak mümkün. Mesela oyunculuk konuştuk şimdi aradan hemen önce. Yani oyunculuk da işte konuştuğumuz gibi yani öyle doğal ve gerçekçi bir oyunculuk peşinde hiçbir zaman değil. Yani bu filminde de değil yani bu karakterler sokakta görmeyi bekleyebileceğin karakterler olmasını <gülüyor> istemiyor. O anlamda bir e, naturalizm peşinde değil. Veya Mizan sen mesesini biraz hani e, şeyden bahsediyordun ya sen zaman olarak mesela kafa karıştırıcı bir şey olması hı hı. ya bir yandan işte eski tip telefonlar var işte şeyin Halid'in işte sahte belgelerini düzenleyecek olan çocuk böyle işte şeylerle geliyor işte polise gidiyorsun daktiloyla yazıyor <gülüyor> evet. falan hani e, geçmişten o anlamda hani nostaljik bir yanı da var o şeyin ama hani güncel bir konuyla günümüz dünyasında neden hani böyle şeyler kullanıyorlar dedirtebilecek yine gerçekçi olmayan bir e, evren çiziyor miyazansen olarak da öyle o anlamda hani e, bir tür böyle şey rüyamsı, biraz fantazimsi bir yanı var e, karysmakinin öykülerini bu filmde de görülen evet e, öte yandan e, mesela karysmakin Kavuris Makinin filmlerinde müzik kullanımı çok önemli. Müzisyenleri de genelde görüyoruz. Buralarda belki o daha gerçekliğe yaklaşıcı şeyler oluyor tam tersine. Çünkü e, bir orada bir performans varsa o performansı mutlaka gösteriyor. Yani Hı -hı. Perform ve onu da mesela rol yapar yani çalıyormuş gibi yap gibi değil. Gerçekten körde yani. bir şekilde görüyoruz orada bayağı. O anlamda bana. ...müzisyenler gerçekçi geliyor oradaki evet. oyunları. Aslında Özcan sana burada hazır yakalamışken... ...kurgusu konusunda filmin söyleyebileceğin kısacık bir şeyler var mı? Yani kısaca şöyle yani minimalist bir sinema anlayışı var demiştik. Şey, sinema dili de çok e, minimalist. Yalın bir e, dil var kurgusu. E, i̇şte hiçbir zaman köşeyle değil böyle ön, kurgusuyla öne falan çıkmıyor. ...hikayeyi neyse onu anlatan... E, ...bir şekilde... ...çok basit bir şekilde akıcı akıcı bir kurgusu var... <gülüyor> e, ...işte dediğim gibi müzik kullanımı... ...biraz enteresan oluyor... ...çünkü mesela bu e, performansları... ...tamamen göstermese... ...müziği kesse... ...belki e, film akar... ...kimse itiraz etmez... ...yine meselesini söyler ama... ...bu müzik, müzikleri kullanmasının... ...şöyle ekstra bir şey oluyor... ...biraz... E, bir, sahler arasında biraz ritmi kontrol edebiliyor böylece bence. Hı hı. Bir de o an o karakterin duygusu neyse orada çalan müzik o karakterin duygusunu evet. anlatıyor evet. bir yerde. Hatta bu film için şey yaparsak bir noktada Halit bağlamayı eline alıyor. Artık en umutsuz olduğu dönemde çünkü göçmenlik bürosundan Red kararı gelmiş. Gidecek yani ertesi gün ülkeyi terk edecek. Bağlamayı eline alıyor ve orada çok acıklı bir şeyler çalıyor. Ee o anki duygu çünkü her an her köşe başından gerçekten bir sokak müzisyeni çıkabilir, gidilen yani. herhangi bir yerden. Ama bunlar da işte yine and roll çoğu zaman bazen belki blues hani e, ve böyle şey karakterler ve müzikler. Yine müzisyenler işte hani öyle çok popüler, çok göz önünde olan değil de ya unutulmuş, kıymeti bilinmemiş vesaire. Hani birazcık öyle birilerini bulup oraya buraya yerleştirip e, ve on, yani <gülüyor> müzik tabii ilk filmlerinden itibaren... Ve şey müzik değil yani işte öykü dünyasının içinde den gelen müzik işte evet. karakterlerin işte e, karşılaştığı ya da çaldığı müzik e, filmlerinde atmosferi kuran en temel şeylerden biri tabii o. Evet. Programı da artık yavaş yavaş sonuna geldik. Hızlandırılmış bir şey. De aslında çok söylenecek şey var. Evet. Mutlaka izlenmesini tavsiye ediyoruz. Çok Üçümüz güzel de, çok Gerçekten güzel. tavsiye ediyoruz. <gülüyor> sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum Ayça Çifşehir ve Özcan Vardara. Kırmayıp geldikleri için. Bugünkü şarkımızı Özcan bizim için seçti. Neden seçtiğini <gülüyor> alabilir işte, miyiz? Şimdi... E... Kavus Makinin işte müzik kullanımından bahsetmiştik. Daha çok da blues ve rock müzik özellikle işte 50'ler, 60'lar veya 70'ler diyebileceğim o, o dönemin müziklerini çok seviyor. Onlara karşı bir e, ilgisi var belli ki hayranlığı da var. E, filmde e, restoranda duvarda bir e, Jim Hendrix evet, şey vardı gözden posteri. kaçmayan poster o tabi <gülüyor> bir şeydi e, Jim Hendrix'e karşı bir e, hayranlığı da var belli ki şimdi çok enteresan bir şekilde şimdi 1968'in 50. Yılı. yılı da geliyor öyle bir şey geldi, aklıma geldi filmi tekrar izlediğim zaman e, şimdi Jim Hendrix ...tabii 1960'lı yılların sonunda... ...işte... E, rock Roll'un işte... ...sevgiyle, aşkla, isyanla... E, ...özgürlükle eş anlamda... ...kullanıldığı yıllar... E, ...Jim Hendrix'in önemli ikonlardan ...biriydi. Onun gibi önemli olan... ...bir başka ikon da Jim Morrison'da. E, biliyorsunuz... ...Jim Morrison'da, Jim Hendrix'te ...işte 27 yaşında... ...bu dünyadan geçen, giden... Bu ...terk eden evet. ünler şeyinde. Şimdi... E, o yıllara dair bir şey bakmak istiyordum. Fakat bildiğimiz başka bir şey daha vardı. Leningrad Cowboys Go America diye hı hı. çok meşhur bir filmi vardı. Ve onlar da blues ve rock and roll daha çok çalan gruptu. Ee, onların enteresan bir şekilde bir The Doors parçasını, LA Woman'ın kavurladıkları e, bir e, versiyon var. Hatta Leningrad Cowboys Go America zamanlarında çekilmiş, e, kaydedilmiş, mutlaka canlı kaydedilmiş klibi de ee, Karusmak'ı yönetmiş. Hı Yine hı. aynı sinema diliyle. Çok iyi alın ve sade bir şekilde. Youtube'da var. Youtube'da arada. var. İsteyen bakabilir. Şimdi o parçayı koyalım. Eleyvum'un. <gülüyor>